Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kül Altındaki Ateş Yazan Andriy Arden Çevirerek radyoya uygulayan Selma Fındıklı Yöneten Ergin Orbey Efekt Mehmet Turgut Teknik yapım İsmail Hemikli Aygün Gökçen Oynayan sanatçılar Mirey Olcay Poyraz Patris Cahit Şaher Bernard Muammer Çupa Kristiyan Lale kavuslu Gabriel Hepşen Akar, Michel Fikret Ergin, Moht Işıl Poyraz, Kate Ferahnur Nalbandoğlu, Doktor Orhan Aral, Max Kenan Işık, Jan Arman Demirören, Garson Hasan Deta. Hadi gelsene kızım Öğle yemeği için yarım saattir babanla beraber seni bekliyoruz Özür dilerim anne Yemek saatinin geldiğini fark etmemişim Edemezsin tabii. Bütün gün kıyıda oturup Dalgın dalgın denizi seyretmekten Ne öğle olduğunun farkındasın ne de akşam Anne ne olur yine başlama Sitem etmesi kolay ama Biraz da babanla benim çektiklerimizi düşün Mirey. Böyle içine kapandığını gördükçe Çok üzülüyoruz Sizi üzmek istemem. Ama hayattan zevk almamı, mutlu olmamı bekliyorsanız Elimden bir şey gelmez Çünkü ben mutluluğun anlamını maksın ölümüyle birlikte kaybettim Kocası savaşta ölen tek kadın sen değilsin ki Biliyorsun savaşın girdiği her ülkede yüz binlerce asker ölüyor Onların karıları da senin durumunda Çektikleri acıların benimkinden kalır tarafı olmadığını da biliyorum anne Bak kızım, acılarına hak veriyorum Kocanın ölümünü kabullenmek senin için kolay olmayacak ama kendini üzmekle onu geri getiremezsin Hatta kendini ve bizleri bir yana bırak Çocuklarının mutlu olmasını istiyorsan biraz toparlanmalısın Çocuklarımın mı? Elbette Mire. Hadi Fransuaz henüz 6 aylık bir bebek Dadısı karnını doyurup uyutunca hiçbir şeyin farkında olmuyor ama Ran artık 8 yaşına geldi Sendeki durgunluğu gördükçe o da mahsullaşıyor. Sanki ben toparlanmaya gayret etmiyor anne? Max'ın yokluğuna alışmak için kendimi zorluyorum Ama olmuyor işte Olmuyor Bu güzel manzara, sessiz, rahat bir otel Sinirlerinin yatışmasına yardım eder diye Paris'i bırakıp bu kasabaya geldik Ama senin gözün hiçbir şey görmüyor Bana aldırma anne Nasıl olsa Paris'te de kalsam daha farklı olmayacaktı. Hem burada emniyette sayılırız Yakında Paris'in işgal edileceği söyleniyor Her söylentiye kulak asma Murey 1914 yılının başlarında da aynı şeyi söylemiştin Söylentilere inanmayın savaş çıkacağını hiç sanmıyorum demiştin Ama yanıldın işte Evet yanıldım Sen ne savaş çıkacağına ihtimal veriyordun ne de Fransa'nın kavgaya gireceğine Ama bu ateşten çember her geçen gün birkaç ülkeyi daha içine alarak genişliyor Meğer bütün dünya o günlerde tutuşmak için bir kıvılcım bekliyormuş da ben tehlikeyi görememişim Belki de görmek istemiyordun anne Savaş çıkarsa hem Max'ın hem de Bernard'ın cepheye gideceğini düşündükçe Korkunç gerçeği inkar etmekle kendini avutuyordu Belki de sen haklısın Aynı anda hem damadımızı hem de biricik oğlumuzu kaybetme korkusuyla böyle davranmış olabilirim Murey Bu defa Bernard'ın mektubu biraz gecikti değil mi? Evet Bugüne kadar en geç 4-5 hafta arayla mektup yazıyordu ama bu defa altı haftaya geçtiği halde hiç haber yok Aklıma hep o korkunç ihtimal geliyor ama Ne olur aklına hemen kötü şeyler getirme anne Mektubu ya postada gecikmiştir ya da yazacak zaman bulamamıştır Buna bir inanabilsem Anne Berner için ben de en az senin kadar kaygı duyuyorum Ama düşün ki başına bir şey gelmiş olsaydı bize çoktan haber verirlerdi göreceksin. Birkaç güne kalmaz mektubu gelir, biz de korkularımızdan kurtuluruz. Sağ ol Meryem. Beni biraz olsun rahatlattın. Artık otele dönsek iyi olur anne. Babam yemeye başlamak için sabırsızlanıyor. Haklısın kızım. Gidelim. Meryem nerede Gabriel? Yemekten sonra ortalıkta yok oldu. Bilmem, herhalde odasına çıkmıştır. Bunu tahmin etmeliydim. Zaten yakığıda oturup geçmiş yılların hayaline dalıyor ya da odasında inzivaya çekiliyor. Başka bir şey yaptığı yok. Ne desen haklısın bir şey. Kendini düşünmüyorsa bile çocuklarını düşünmek zorunda. Onlara babalarının yokluğunu aratmayacağı yerde köşesine çekilip maksın yasını tutmakla hata ediyor. İyi ama ona nasıl yardım edebiliriz? Nasıl hayata döndürebiliriz? Öz kızım da olsa, ben bir kadının duygularını fazla anlayamam, Gabriel. Bu davranışlarından vazgeçmesi için onunla sen konuşmalısın. Max Öleli neredeyse bir yıl oluyor. Artık yavaş yavaş toparlanması gerek. Bunu kaç kez denediğimi biliyorsun, Michel. Hiçbirinde de değişen bir şey olmadı. Biliyorum ama bir kez daha konuş. Belki yola getirebilirsin. Bay Davrovin, size bir mektup var. Mektup mu? Evet efendim işte bu. Teşekkür ederim oğlum İzninizle <gülüyor> Mişel Bernar'ın yazısı bu evet. Bernar'ın yazısı Evet evet ben sana gelecek dememiş miydim Mutlaka postada gecikmiştir Hadi ne duruyorsun açsana şunu Tamam tamam açtım işte Sevgili anneciğim Babacığım Mektubuma güzel bir haberle başlıyorum eğer bir aksilik çıkmazsa Ağustos'un on yedisinde yanınıza geleceğim Hem de iki haftalığına Ağustos'un on yedisi mi? Evet Yani iki gün sonra geliyormuş ya ama, ama bu nasıl olur? Savaş bütün hızıyla devam ederken ona izin vermezler ki Haklısın Gabriel Dur şu mektubun devamını da okuyalım hele Bu haberin sizleri şaşırttığını biliyorum İzinli gelemeyeceğimi tahmin etmişsinizdir Yanınızda geçireceğim iki haftayı Sağ koluma isabet eden kurşunlara borçluyum Ama korkmanıza gerek yok Yaram oldukça hafif Mektubu gecikince kötü bir şeyler olduğunu tahmin etmiştim Gabriel lütfen kes şu ağlamayı Seni gören de oğlumuzun ölüm haberi geldi sanır Hem duymadın mı yarasının hafif olduğunu yazıyor Bak dinle işte Ağır yaralı olmadığım için hastanede sadece bir hafta tedavi edip taburcu ettiler. Ama kolumu eskisi gibi kullanabilmem için biraz süre geçmesi gerekiyor. Hem de bu fırsattan yararlanarak kaldığınız otele geleceğim. Fakat gelirken bir de konuğumu getireceğim. Hastanede tanıdığım genç bir subay e, O adamı neden buraya getiriyor ki? Mektubu bitirmeme izin verirsen Nedenini öğrenirsin ah, Özür dilerim Mişel Arkadaşım Patris Gizan da Tıpkı benim gibi hafif yaralı olduğu için Hastaneden çabuk taburcu olacak Ama iznini geçirebileceği bir yeri yok Bu yüzden onu yanınıza getireceğim Tanıyınca sizlerin de Patris'i çok seveceğinizden eminim hem sizleri hem de Mire ile çocukları çok özledim. Yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bernard. Bayan Norris, Fransuvası az önce uyuttum ama canı bulamıyorum. Biliyorsunuz bütün gün koşup oynadıktan sonra akşam üzerleri birkaç saatlik uyku ona da gerekli <gülüyor> Haklısın ama Jan'ı bugün uyutmana imkan yok Kate Otelin bahçesinde oturmuş sabırsızlıkla dayısının gelişini bekliyor <gülüyor> Çok özür dilerim bugün kardeşinizin geleceği nasıl da aklımdan çıkmış Anne anne geldi ben oradayım geldi Geldi mi? Evet anne yanında da arkadaşı Bay Kizan var Hemen aşağıya inelim öyleyse Zaten büyük babam da inmeni istedi Hep birlikte otelin bahçesinde oturuyorlar İşte şuradalar anne Tamam gördüm Can Bernar. Ah Mirey Mirey seni nasıl özlemiştim bilemezsin Ben de öyle Bernar. Oldukça iyi görünüyorsun Evet evet iyiyim Biliyor musun anne dayım buraya gelirken bir kaza geçirmiş Bak kol serli ya öyle mi can? Ama önemsiz bir kaza olduğunu söylemeliydin canım. <gülüyor> Ayak üstü bu kadar gemecilik yeter çocuklar Hadi yanımıza gelin artık <gülüyor> Haklısın baba Mirey seni mektubumda sözünü ettiğim arkadaşım Patris Gizan'la tanıştırmak istiyorum Hoş geldiniz Bay Gizan tanıştığımıza sevindim Patris kız kardeşim Mirey'in Norris de bu delikanlının annesidir Nasılsınız Bayan Norris? Teşekkür ederim. Bay Gizan da tıpkı Bernard gibi iki hafta boyunca bizimle beraber kalacak Mireille. Aslında sizleri rahatsız etmek istemezdim ama... O nasıl söz Patris? Kendi paranla kaldığım bir otelde ailemi rahatsız ettiğini düşünmen çok saçma. Ailece bir araya geldiğinize göre... ...iki hafta boyunca hep baş başa olmak istersiniz diye düşünmüştüm Bernard. Aranıza bir yabancının girmesi pek hoş değil Bunda çekinilecek ne var Bay Gizan Oğlumuzun arkadaşları bizim de çocuklarımız sayılır <gülüyor> Teşekkür ederim Bay Dabro Patris'i çok severim ama şu aşırı çekingenliği yok mu beni deli ediyor Bence Bay Gizan'ın nezaketini sen yanlış değerlendiriyorsun Berna Pekala pekala sözümü geri alıyorum ee, Artık bir yere otursak iyi olacak değil mi? Bizim yorgunluktan sizlerin de heyecandan ayakta duracak haliniz kalmadı <gülüyor> Tabi tabi gelin şu masaya geçelim hadi <gülüyor> Bu teklifi ben de sabırsızlıkla bekliyordum Çünkü sol dizim ağrımaya başladı Ayakta fazla kalmamam gerek Acaba otelde bir doktor bulabilir miyiz? Hı, buna hiç gerek yok bayan Dabroin. Dinlenince ağrı tamamen geçiyor Patris yürürken sol bacağına hafif sürüklüyor ama... ...yine de çok yakışıklı öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu birkaç hafta önce sormalıydım Bernard. Mumya gibi sarılı halimi görünce... ...değil yakışıklı bulmak... ...eminim benden korkarlardı. <gülüyor> Yoksa siz de Bernard gibi... ...kaza mı geçirdiniz? <gülüyor> evet, evet delikanlı. Ee, büyük bir kaza geçirdim. Ee, daha doğrusu dayınla birlikte geçirdik. Ee, Jean, hadi sen odamız açık. Kate Fransız uyanmışsa... ...buraya getirmesini söyle. Peki anne. Can ee, bu soruyu sormakla akıllılık etti öyle değil mi Bay Gizsan? Sizi bir yalan uydurma zahmetinden kurtardı. <gülüyor> Haklısınız. Ona Max'in ölümünü hala söylemedin değil mi Mire? Hayır. Kolay kolay söyleyebileceğimi de sanmıyorum. En iyisi her şeyi zamanı bırakmak. Evet. Zamanla gerçeği kendiliğinden anlamadı. Ben ne söylesem yararı olmaz. İyi ki geldiniz Bayan Norris Bu gece ne yaptımsa Fransuaz'ı susturamıyorum <gülüyor> Havanın aşırı derecede ısınması çocukları bizden fazla etkiliyor Hutsuzlanması bu yüzden olmalı <gülüyor> ki. Haklısınız Hava geceleri bile serinlemiyor Artık Fransuaz'ı bana bırakıp sen de yat Bu canavarlar bütün gün seni yeterince yoruyorlar Hiç değilse geceleri uykusuz kalma Teşekkür ederim Bayan Norris İyi geceler Sana da Kate François Zavallı kızım benim Büyüdüğün zaman babanı Yalnız resimlerinden tanıyacaksın Ama yine de Şanslı sayılırsın Baban seni o kadar bile göremedi Sen doğduğunda Aylar önce şehit olmuştu Ağlayınca rahatladın değil mi? Bazen seni nasıl kıskanıyorum Bir bilsen Keşke senin gibi ağlayabilsem İçimdeki zehir aksa diyorum ama Yapamam ki Gözyaşlarımı hep saklamam gerek Büyük baban, büyük annen Sonra abin Jean Ağladığımı görünce çok üzülüyorlar Kiminle konuşuyorsun anne? Ee, şey Kardeşini uyutmaya çalışıyordum Jan ee, Yoksa onu uyuturken Seni mi uyandırdım? Evet ama ben uyandığım için çok sevindim anne Sevindin mi? Neden? Her geceki gibi yatmadan önce beni öpmeye gelmedin ki Haklısın ama dayınla konuşmaya dalınca zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım Geldiğim zamanda Keyit seni çoktan yatırmıştı Ne olur Bernarday'ım hep yanımızda kalsın anne Bizi bırakıp gitmesin Dayının bir görevi olduğunu unutuyorsun Jean Burada uzun süre kalamaz ama günün birinde yanımıza temelli dönecek Babam için de öyle demiştin ama dönmedi işte Tabi dönecek oğlum Görevi biter bitmez dönecek Ne zaman? Ee, zamanını nereden bileyim Can Bunu kendisi de bilemez Hem önemli olan Sevdiğimiz birini her an yanımızda göremesek bile Sevgisini yüreğimizde taşımaktır Öyle değil mi? Evet anne Hadi artık uyumaya çalış olmaz mı? Bak benim de uykum geldi İyi geceler anne Sana da canım Sana ne göstereceğim Ne göstereceksin Jean O arkanda sakladığın şey ne Şapkam Hani geçen gün pencereden düşürmüştüm ya Bir ağacın dağına takılıp kalmış Peki nasıl alabildin onu Ben almadım ki Bay Gizan aldı <gülüyor> Çocuklar ne kadar küçük şeylerden mutlu olabiliyorlar Değil mi Bayan Norris Bay Gizan, Yoksa şapkayı alabilmek için bu halinizle ağaca mı tırmandınız <gülüyor> Hayır hayır Sadece uzun bir sopanın yardımıyla indirdim Yine de sizi bu kadar yorduğu için oğlum adına özür dilerim Yok canım bunda yorulacak ne var? Bir çocuğun gücüne göre yapılamayacak bir iş bizler için çok kolaydır Can bu iyiliği için Baygizana teşekkür etmeyi unutmadın değil mi? <gülüyor> Hiç merak etmeyin defalarca teşekkür etti Anne büyük babamla gezintiye çıkacağız sen de gelir misin? Hayır yavrum siz gidin başka bir günde birlikte gideriz Peki anne kıyıda olduğumu size kim söyledi Baygizan? Anneniz, Jean şapkasını göstermek için beni de peşinden sürükleyerek sizi arıyordu Bayan Dabrowin de burada olabileceğinizi söyledi Doğru söylemiş, sık sık gelirim buraya Yalnızlığı seviyor olmalısınız Eskiden nefret ederdim ama şimdi öyle değiştim ki Zaman zaman en sevdiğim kişilerden bile kaçıyorum Yaşadığımız olaylar karakterimizi ister istemez etkiliyor Haklısınız Eski halimle şimdikini karşılaştırıyorum da... ...bu kadar değişebildiğime kendim bile inanamıyor. Ben artık otele dönsem iyi olur. Sanırım bir an önce yalnız kalmak istersiniz. Yok hayır, böyle düşünmeyin. Bazen yalnızlığa olduğu kadar biriyle dertleşmeye de ihtiyaç duyarım. <gülüyor> Doğrusu beni çok şaşırttınız Bayan Norris. Yalnız olsanız konuşmak için bana ihtiyaç duymanızı tabii karşılardım ama değilsiniz. Evet yalnız değilim ama bazen insanın kendi ailesi bile dertlerine ortak olamıyor. Çünkü onları üzmemek için hep mutlu görünmek, kederlerinizi saklamak zorunda kalıyorsunuz. Ailem olmadığı için size fikrimi söyleyemeyeceğim. Bernar evli olmadığınızı söylemişti ama hiçbir yakınınız yok mu? Hayır. Annemle babam ben çok küçükken ölmüşler. Beni büyük annem yetiştirdi. Fakat 20 yaşıma geldiğimde onu da kaybettim Ne kardeşim var ne de bir akrabam <gülüyor> Sizin anlayacağınız tek başına yaşayan bir adamım işte Çok üzüldüm belkise <gülüyor> Üzüldünüz mü? <gülüyor> Bayan Lewis. Ne olur yalnızlığımı kendinize dert etmeyin Ben hayatımdan çok memnunum Yani hayatta yapayalnız kalmak sizce güzel bir şey mi? <gülüyor> Bazı anlarda tahmin edemeyeceğiniz kadar güzeldir Hangi anlarda? Bakın... Önümüzdeki haftanın bitiminde tekrar cepheye döneceğim. Ama kaç gün sağ kalacağımı bilemem. Çünkü bu kez beni hedef alacak kurşunların... ...ilki kadar insaflı olacağını sanmıyorum. Eğer cephede ölürsem... ...ardımda gözyaşı döken birileri kalsın istemem. Ama sizin için kaygı duyan... ...acı çeken yakınlarınızın varlığını bilmek... ...cesaretinizi arttırmaz mı? Hayır Bayan Lewis. Tam aksine... Tek başıma olduğum için ölüm beni hiç korkutmuyor. Hayatıma son verecek kurşuna rastlayana kadar... ...vatanımızı düşmana kaptırmamak için çarpışırım. Sonra da sade bir törenle göğülürüm. Hepsi bu. Ölümü niye bu kadar çabuk kabulleniyorsunuz anlamıyorum. Savaştan sağ olarak da dönebilirsiniz. Evet, dönebilirim. Ama bu pek kuvvetli bir ihtimal sayılmaz. Bu yüzden ardımda yıllarca gözyaşı döken Yaşlı bir anne baba Perişan bir eş Ya da babalarının özlemiyle hırçınlaşan Küçücük çocuklar bırakmadığımı bilmek Bana huzur veriyor Özür dilerim ama size hak veremeyeceğim Bay Giza Eğer sözlerinizde gerçek payı olduğuna inanmış olsaydım Bunca acıyı çekeceğime Max'ı hiç tanımamış olmayı tercih ederdim Ama bunu hiç düşünmedim Çünkü geçmişten asla pişmanlık duymuyorum Yani... Gelecekte sizi böyle bir felaketin beklediğini bilseniz de... ...onunla evlenirdiniz öyle mi? Tabii evlenirdim. Hem de hiç tereddüt etmeden. Kim bilir. Belki de siz haklısınız. Ben bugüne kadar gerçek sevgiyi bulamadığım için... ...böyle umursamadan konuşabiliyorum. <Gülüyor> Ben kahvaltıdan sonra biraz yürüyüş yapacağım Arkadaşlık etmek isteyen var mı? Ben hazırım anne <gülüyor> Sağ ol Bernard Beni büyük bir tehlikeden kurtardın <gülüyor> Ne tehlikesi baba? <gülüyor> Annen bu teklifi bana yapar da Peşinden sürükler mi diye korkuyordun oh. Çünkü bir yürüyüşe çıktı mı bir daha geri dönmek bilmiyorum <gülüyor> Ama yerinde olsam böyle bir fırsatı kaçırmazdım baba Bütün gün otelde oturmaktan uyuşup kaldığının farkında bile değilsin <gülüyor> Fikrine ben de katılıyorum mirey Bay Dabrovini suçlamak kolay geliyor ama yaşlanınca kendinizin de adım atmaya bile üşeneceğinizi hiç aklınıza getirmiyorsunuz. <gülüyor> Bay Gizan, yaşlandığımı yüzüme vuracağınıza hiç desteklemeyin dayı. Oo, bu tartışma uzayacağı benzer. İyisi mi biz yolumuza koyulalım Bernar? Nasıl istersen anne. Şimdilik hoşça kalın. Canımız ne zaman isterse o zaman geri döneriz. <gülüyor> Başınıza güneş geçmeden gelin de başka bir şey istemem. Büyük baba, sen de beni kumsala götürür müsün? Biraz oynamak istiyorum. <gülüyor> sen de istersin de büyük baban yapmaz yani. Ha? Hadi gel bakalım gel. Senin arzunu da yerine getirelim. Hadi bakalım. <gülüyor> Sağ ol büyük baba. <gülüyor> İzin verirsiniz değil mi çocuklar? El. Masada bizden başka kimse kalmadı Bayan Norris. Haklısınız. İkimizden başka herkesin oyalanabileceği bir şeyler var. <gülüyor> Biz de sohbet ederek zaman geçiririz. Neden söz edeceğiz peki <gülüyor> Geçmiş acılarla dolu Gelecekse oldukça karanlık Geçmişteki acılarınız için size hak veriyorum Ama gelecek hakkında bu kadar karamsar olmayın Daha çok gençsiniz Belki de karşınıza Bayan Norris Yoksa siz beni dinlemiyor musunuz Çok özür dilerim Bay Gizan Bir an için gözüm karşıda duran genç kıza takılmıştı şu yaşlı bir kadınla konuşan beyaz elbiseli kız Evet, evet ben de gördüm Arkadaşlarınızdan biri mi yoksa? <gülüyor> Benim değil Bernard'ın arkadaşıydı Fakat birbirlerini çok sevdikleri halde Anlamsız bir tartışma yüzünden ayrılmışlardı Sonradan ikisi de çok pişman oldu ama Gururlarını yenip barışmaya yanaşmadılar Kızı tanımıyorum ama Bernard'ın bu kadar inatçı olduğunu hiç bilmezdim Belki savaş çıkmasaydı Yeniden bir araya gelebilirlerdi ama Bernard'ın cepheye gidişiyle birbirlerinin izlerini bile kaybettiler <gülüyor> Onları bu kasabada bir araya getirdiğine göre Kader ayrılmalarını istemiyor Bayan Norris Haklısınız Christian'a burada rastlayacağımız aklımın ucundan geçmezdi Ama çağırmış gibi çıkıp gelivermiş Demek adı Christian Evet Christian de Vologne Fransız ordusuna büyük zaferler kazandıran General de Vologne'un kızıdır Bakın o da bizi gördü buraya doğru geliyor Bakalım Bernard'ın da burada olduğunu duyunca ne yapacak hı hı. Bayan Norris Merhaba Christian <gülüyor> Seninle burada karşılaşacağımızı hiç tahmin etmemiştim Doğrusunu isterseniz ben de öyle Bayan Norris Sizi Paris'te tanıyordum Bir ay öncesine kadar Paris'teydik Ama babam bu kasabaya gelmemiz için ısrar edince karşı koymadım Çünkü bu değişikliği en çok benim için istediğini biliyordum Şey Belki haberin yoktur Max'ı kaybettim Biliyorum Biliyor musun? Evet Garip bir tesadüf eseri Bay Norris'i yaralandığında bizim hastaneye getirdiler Fakat yarası çok ağırdı Daha geldiği gece öldü İyi ama bizim hastane demekle neyi kastettiğini anlamadım Christian Senin hastanede ne işin olabilir ki? Özür dilerim Bunu daha önce açıklamam gerekirdi Ben savaş çıktığından beri cephe hastanelerinde gönüllü hemşirelik yapıyorum Ya Bay Norris öldüğü zamanda Puazi cephesinde görevliydim Peki buraya neden geldin Artık hemşirelik yapmıyor musun Ne yazık ki bir süre ara vermek zorundayım Çünkü bir yaralının pansumanı Sırasında mikrop aldım Onun için uzun süre hastanede tedavi gördüm Sonra da taburcu oldum ama en az 2-3 hafta daha hastaneye dönmem doğru olmazmış Tabi anlıyorum Biliyorsunuz babam bir cepheden ötekine koşuyor Bu yüzden Paris'teki evimize dönüp tek başına kalamazdım Onun için burada oturan halamın yanına gelmeyi daha uygun buldum Tuhaf şey Cepheden izinli dönen herkes bu kasabaya gelmeyi tercih ediyor Ne demek istediğinizi anlayamadım Bayan Norris Benden başka kim gelmiş olabilir ki? Hiç ummadığın biri geldi Christian Kardeşim Berna. Berna mı? Evet bir haftadır bizimle beraber Yaralandığı için bir süre hastanede tedavi görmüş Sonra da iki hafta izin verip taburcu etmişler Yani ciddi bir şey yok değil mi? Hayır hayır yarası oldukça hafif Bunu duyduğuma sevindim Christian Ben Ben aslında hiçbir şey sormamam gerektiğini biliyorum ama Hem seni hem de Bernard'ı çok sevdiğim için bu konuyu açmadan yapamayacağım Söylesene Bernard'ı hala seviyor musun? Seviyorum Ya da sevmiyorum Artık bunun önemi kaldı mı bayan Norris? Aradan koskoca iki yıl geçti Kaç yıl geçerse geçsin Birbirinizi unutamayacağınızı biliyorum Ama duygularını açığa vurmak sana zor geliyorsa Önce Bernard'ınkilerden söz edelim O seni hala seviyor Buna bir başkası söylese inanmazdım Benimle alay ettiğini sınırdım ama e, Siz Siz böyle bir şey yapmazsınız Elbette yapmam Christian İnan bana Bernard seni gerçekten seviyor Kaybettikten sonra da deliye döndü ama Gururunu yenip af dilemeye yanaşmadı Tıpkı benim gibi desenize Aslında kavgamız bile çocukçaydı Onun çok beğendiği bir piyesi Ben beğenmeyince tartışmaya başladık Ve Ve sonun ayrılıkla bitti ama şans hala sizden yana Christian. Geçmişteki hatanızı düzeltebilmeniz için Sizi bir kez daha karşı karşıya getirdi Mutluluğu bir daha elimden kaçırmamak için Her fedakarlığa hazırım Bayan Norris <gülüyor> <gülüyor> Bernard'ın da aynı fikirde olduğundan hiç kuşkun olmasın Kulaklarıma inanamıyorum Mirey Christian'ın bu kasabaya gelmesi mucizeden başka bir şey olamaz Gerçekten öyle Bernard Eee şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? <gülüyor> o kendini beğenmiş gururlu Bernard Dabrovin çoktan öldü İlk karşılaşmamızda Christian'dan af dileyeceğim Ve savaş bittiğinde de onunla evleneceğim Eee tabi ikimiz de sağ kalabilirsek Böyle konuşmakla beni ne kadar üstlüğünün farkında mısın? Özür dilerim Mire. Belki de böyle bir şeyi hiç hatırlatmamam gerekirdi <gülüyor> Hem şimdi savaştan daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayım Ne tehlikesi? Bilirsin annem Christian'dan hiç hoşlanmazdı <gülüyor> Ayrıldığıma sevinirken tekrar bir araya gelmemiz onu çok kızdıracak <gülüyor> Haklısın Onu sevmezdi ama aradan çok zaman geçti Belki de düşünceleri değişmiştir Umarım değişmiştir ee, Ben artık gitsem iyi olacak Nereye gideceksin? Şöyle sahil yolunu izleyerek rıhtıma kadar yürüyeceğim Anladım. Evlerinin yakınında dolaşıp Cristian'la tesadüfen karşılaşmış numarası yapacaksın, değil mi? Evet ama suç ortağı sensin. <gülüyor> Halasının rıhtıma yakın bir evde oturduğunu kendin söylemiştin. Şimdilik hoşça kalm bire. Güle güle Berner. İyi şanslar. Gezintiyi teklif etmekle bana büyük bir iyilik yaptınız Bay Gizan Otelde kalsam sıkıntıdan boğulacaktım Bu gece canınızın bir şeye sıkıldığını tahmin etmiştim Yemek boyunca tek kelime konuşmadınız Bu kadın yine aklını ölmüş kocasına taktı demişsinizdim Haksız da değilsiniz Gerçekten onu düşünüyordum Kocanızın hatırasına bu kadar bağlı olduğunuz için Sizi suçlamak değil saygı duymak gerekir Bayan Norris Teşekkür ederim ama böyle bir gecede ne olursa olsun sinirlerime hakim olmak zorundaydım. Çünkü Bernard'la Christian'ın barışmaları şerefine ailece bir araya geldik. Dahası Christian'ın halasıyla da ilk kez karşılaşıyorum. Aranızda sevimsiz bir heykel gibi oturmakla çok ayıp ettim. Üzülmeyin. Bu davranışınızın kendileriyle ilgisi olmadığını hepsi anlamıştır. Ne ilgisi olabilir ki? Tam aksine onları bir arada görmekten büyük bir mutluluk duydu. Bernard düşüncesinden size de söz etti mi Bayan Norris? Hristiyan teklifini kabul ederse Savaşın bitmesini beklemeden Bu kasabada evlenip cepheye öyle dönmek istiyormuş Evet dün gece bu konuyu uzun uzun konuştuk Buradaki kilisede yapılacak Sade bir törenle evlenmeye niyetli <gülüyor> Zavallı Berna Nikahtan hemen sonra Kendisinin bir cepheye Hristiyan'ın da diğerine gideceğini bildiği halde Bu evliliğe can atıyor <gülüyor> Sanırım hayattan kaç günlük mutluluk çalabilirsek kârdır diye düşünüyor olmalı Haklısınız Max gitmeden önce Ben de bir Özür dilerim Sözü yine geçmiş günlere getirip canınızı sıkmaya hakkım yok On nasıl söz bayan Norris Eğer bu sizi rahatlatacaksa Saatlerce dinlemeye hazırım Teşekkür ederim çok iyisiniz <gülüyor> Biliyor musunuz Bana sizin gibi bir dost kazandırdığı için Bernard'a çok şey borçluyum Şey izin verirseniz Sadece Patris diyebilir miyim? <gülüyor> Tabii diyebilirsiniz Yakın bir dosta adıyla hitap etmekte Ne sakınca olabilir ki? Neden böyle alaylı bir cevap verdiğini anlayamadım Eğer az önceki sözlerimle seni kırdımsa Özür dilemeye hazırım Hayır hayır kırılmış değilim ama Ben ben aslında sanmıştım ki Ne sanmıştın Patris? Ah, Boş ver Önemli bir şey değildi hem e, bazı konular vardır ki konuşmak için zamanı yanlış seçmişsek e, her şeyi bir anda mahvedebiliriz. Önemli olan bir şeyi konuşarak mahvetmemek için susmayı tercih ediyoruz. <gülüyor> Doğrusu beni çok şaşırttın. <gülüyor> Şaşırması gereken biri varsa o da benim Miray. Bu kadar anlayışsız olabileceğine aklım ermiyor. Belki her şeyin farkındadır ama bilmezlikten geliyor diye düşünüyordum... İstersen bana kız Hatta bir daha yüzümü bile görmek istemediğini söyle Miley Miley Seni sevmeme engel olamazsın Evet seviyorum seni seviyorum Patris lütfen sus <gülüyor> Bu sözleri hiç söylenmemiş kabul ediyorum Peki neden Günlerdir açmaya cesaret edemediğim duygularımı öğrenmek için kendini ısrar ettin Şimdi de onları yeniden karanlığa gömmemi isteyemezsin ...karşılıksız bir aşk yüzünden acı çekmektense... ...her şeyi unutmaya çalışman daha yerinde olur. Ya. Demek sevgim karşılıksız öyle mi? Elbette Patris. <gülüyor> Bernard'ın arkadaşı olduğun için ailece sana yakınlık duyuyoruz. Üstelik mükemmel bir insan olduğunda gizleyecek değilim. Ama daha başka bir şey olamaz. Sana inanmıyorum birey. Sözlerinle beni sevdiğini inkar ediyorsun ama... Davranışların benimle beraber olmaktan hoşlandığını açıkça ortaya koyuyor. Haklısın. Davranışlarımla sana bilmeden umut vermiş olduğumu kabul ediyorum. Saatlerce süren sohbetlerimiz, gece yarısı sahilde baş başa yürüyüşe çıkmamız iki dosttan çok iki sevgilinin beraberliğine benziyordu. Fakat ben hiçbir zaman Mirek, seni, Mirek, Mirek. sen istediğin kadar inkar et. Beni sevdiğinin farkındayım ama Kocanın hatrasına bağlı kalabilmek için Bu gerçeği görmezlikten geliyorsun Neden seni bir arkadaş Yakın bir dosttan başka bir gözle görmediğimi Kabul etmek istemiyorsun ah, Pekala Yanıldığımı kabul ediyorum Az önceki sözlerimin de Tek kelimesini hatırlamamaya çalışacağım ama Bir şartla Önce soruma cevap vereceksin Ne sorusu Mirek, Eğer seninle daha farklı şartlarda karşılaşmış olsaydık, yani yani yıllar önce kocana hiç tanımamışken o zaman da bana aynı cevabı verir miydin? Ah, Mirey, Mirey, ne olur susma. Söyle, o zaman da beni sadece bir arkadaş gözüyle gördüğünü, aşık olmadığını iddia edebilir miydin? Yeter Patris, yalvarırım üstüme varma. Bu gece sinirlerimin bozuk olduğunu biliyorsun Korkma Daha fazla ısrar etmeyeceğim Çünkü sorumun cevabını aldım Sevgim hiç de söylediğin gibi karşılıksız değil Ama bu gerçeği inkar etmekle en doğrusunu yaptım sanıyorsun Bunda da haksız değilim Patris Böyle bir sevgi ne sana mutluluk getirir ne de bana Getirmeyeceğini nereden biliyorsun? Ki ben ölünceye kadar Max'a ait olacağım Başkasını sevemem Mirey, Mirey Böyle düşündüğün için sana saygı duyuyorum ama Biraz da kendi geleceğini düşünmek Bencillik sayılmaz ki Geleceğimde yalnız çocuklarım ve Max'la geçen yılların hatıraları olacak Başka birine yer yok Zaman geçtikçe Duygularının değişeceğinden eminim Merak etme Ben beklemesini bilirim ...yugularımın değişmesini beklemektense... ...başka bir kadın Başka bir kadın olamaz Mirey... ...seni tanıdıktan sonra asla olamaz. Sen olmasını istemiyorsun ki. Elbette istemem. Daha birkaç gün öncesine kadar... ...tek başına olunca... ...ölüme korkmadan giden... ...ardında ağlayan bir kadın bırakmak istemeyen... ...Patris Gizan'ı değiştirebilen... ...tek kadın sen oldun Mirey. Şimdi kalkmış... Eskisi gibi aşktan, mutluluktan söz edebiliyorsam Bütün bunlar senin eserin Mirey Yalnız senin Ama seninle beraberken bile Aramızda Max'ın hatıralarından örülü bir duvar olduğunu Anlamıyor musun Patris? Kaç yıl geçerse geçsin Bir gün o duvara aşıp Yanıma gelmeni umutla bekleyeceğim Bana söyleyecek söz bırakmıyorsun Patris Biliyorsun Yakında tekrar cepheye döneceğim Acaba bu Yapayalnız askere Birkaç satırda olsa <gülüyor> Mektup yazar mısın? Tabi yazarım Ama yakın bir dost olarak Lütfen daha fazlasını isteme bende <gülüyor> Pekala Mirey Şimdilik bu kadarına da razıyım Şey Ben de Ben de sana yazabilirim değil mi? Elbette yazabilirsin Ama Paris'teki adresime gönderirsin Yoksa Paris'e dönmeyi mi düşünüyorsun? Evet Bernard'la Christian evlendikten sonra dönmeye kararlıyım Çünkü evimi çok özledim Ama Mireille Paris'in her an işgal edilme ihtimali var Ben böyle bir tehlikenin yakın olduğunu hiç sanmıyorum Hem olsa bile milyonlarca Parisli gibi biz de başımızın çaresine bakabiliriz <Gülüyor> Kate Sen misin? Ah, uyandırdığım için özür dilerim ama Bir konunuz var bayan Norris Kimmiş? Tanıdık biri mi? Yabancı değil efendim Kuzeniniz bayan Maud Maud mu? Demek Maud Perse döndü Ona hemen aşağıya ineceğimi söyle Kate İnmere gerek yok Murey Ben senin ayağına geldim Moot Sevgili Moot hoş geldin Odana habersiz gelmekle pek doğru bir şey yapmadım Ama seni bir an önce görmek isteyen kuzenini Bağışlarsın sanırım <gülüyor> O nasıl söz mod Biz kuzendiği kardeş sayılırız E ee, anlat bakalım İtalya nasıl Oralara alıştın mı <gülüyor> İtalya mı Sen şimdi benim İtalya'dan geldiğimi mi sanıyorsun e Başka nereden olabilir ki Sekiz ay önce Paris'te tanıştığın O Marki ile evlenmek için İtalya'ya gitmiştim <gülüyor> <gülüyor> Evet gitmiştim ama nikaha kaç hafta kala vazgeçtim bu evlilikten Neden? Eh bir süre beraber olunca o adamdan fazla hoşlanmadığımı anladım Üstelik daha evlenmeden kıskançlık krizleriyle karşılaşınca Bu iş burada biter dedim ve onu terk ettim İyi ama Paris'teyken ona aşık olduğunu söylüyordun <gülüyor> Yanılmışım mirey Paris gecelerinin romantizmi insanı öylesine büyülüyor ki Karşısına çıkan her erkeği masal prensi sanıyor Peki onunla evlenmediğin halde neden Fransa'ya geri dönmedin? Bunca zamandır neredeydin? Macaristan'da Macaristan'da mı? Orada ne işin vardı muhattı? Roma'da tanıştığım Macar prensi Ferdinand İpsilov'la mutlu bir evlilik sürdürüyordum Ama kader bunu da çok gördü Evlendiğimizden iki ay sonra kocamı kaybettim Ya çok üzüldüm Aslında Ferdinand'ın fazla yaşamayacağını tahmin etmiştim Çünkü evlendiğim zaman tam 78 yaşındaydı Üstelik kalbinden de hastaydı Ama bu kadar çabuk öleceğini de nereden bilebilirdim Sen hiç değişmeyeceksin Maud O adamla ölmek üzere olduğunu bile bile parası için evlendin değil mi Tıpkı ilk evliliğinde yaptığın gibi <gülüyor> Yemin ederim ki yalnız parası için evlenmedim Mire. Prenses unvanına sahip olmakta son derece cazip geldi Söyleyin bakalım Prenses Ipsilov. Tekrar Fransa'ya yerleşmeyi mi düşünüyorsunuz Aa, Hayır hayır böyle bir niyetim yok Savaş yüzünden ne İtalya'da huzur bulabildim Ne de Macaristan'da Görüyorum ki Fransa'da da durum farklı değil İyisi mi bir an önce Amerika'ya gideyim Amerika'ya mı? Evet orada kocamın akrabaları varmış Belki onların yanında kalırım Belki de kendime bir ev tutar Savaş bitene kadar yerleşirim <gülüyor> <gülüyor> Bu anlamsız kavga bittiğinde bana haber verirsin Geri dönerim olmaz mı? Bakıyorum sen yalnız kendi huzurunu düşünüyorsun Mod. Ülkenin düşman işgalinde olmasına Hiç aldırdığın yok Vatanın savunması için çarpışan binlerce asker artılar... beni duygusuzlukla suçlayamazsın. Senin hissettiklerini ben de hissediyorum ama elimden ne gelir ki? <gülüyor> Elime silah alıp cepheye gidemem ya. Haklısın tabii. Gidemez. Amerika'ya ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Hemen bu gece. Bu gece mi? Şaka etmiyorsun ya. Yani. Hayır, çok ciddiyim. Gece saat 12'de Marsilya'ya giden eksprese bineceğim. Oradan da gemiyle doğru Amerika'ya. Demek Paris'te hiç kalmayacaksın. Ne yazık ki öyle canım Annemle baban neredeler Mire? Hatta çocuklar da ortalarda yok Fransuaz uyuyor Annemle babam da janı alıp dışarı çıktılar Ama neredeyse dönerler Michel amcayı çok özledim ama Gabriel yenge için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Bilirim birbirinizden hiç hoşlanmazsınız Biraz da kendinden söz etsene Görüşmeyeli neler yaptın? Hiç ne yapabilirim ki? Günler hep aynı monotonlukla geçip gidiyor Babamın ısrarıyla bir sahil kasabasında iki ay kalıp Paris'e döndük Neredeyse söylemeyi unutuyordum Gittiğimiz kasabada Bernard'la Christian tekrar karşılaştılar Ne diyorsun Mirey? Dahası da var Mood Aralarındaki buzlar çözüldü ve orada evlenip cepheye döndüler Buna çok sevindim Bernard'dan haber alıyor musunuz? Evet son mektubu iki gün önce geldi önce pesindeymiş. Şu işe bak Demek Bernard'la Christian evlendiler ee, Ya sen yeniden evlenmeyi düşünüyor musun? Belki karşına sevebileceğin biri de çıkmıştır Evet çıktı Hem de gittiğimiz kasabada Biliyorsun benim için Max'ı unutmak Bir başkasıyla mutlu olmak imkansız bir şey Bu yüzden Patris'e ayrılırken söz verdiğim halde mektup bile yazmadım Neden? Yazarsam aramızdaki ilişkinin yavaş yavaş dostluktan öteye gitmesinden korktum O da peş peşe gönderdiği mektuplarına cevap alamayınca bir daha yazmadı <gülüyor> Aptalsın sen Mirel. Hem de çok aptal Mod Beni suçlamaya hakkın yok Haklısın sen suçlanmak değil azarlanmayı hak etmişsin Yaptığın bu dalalığı hala aklım almıyor Gençsin güzelsin Ölene kadar kocanın yasını tutmak istemen çılgınlıktan başka bir şey değil Gücenme ama seninle evlilik hakkındaki görüşlerimiz oldukça farklıdır Mod Öğütlerine kulak veremeyeceğim için özür dilerim Kulak verip vermemekte serbestsin ama şunu aklından çıkarma Acaba Max senin yerinde olsaydı Hatıralarınıza kaç gün sadık kalırdı dersin? Ölünceye kadar <gülüyor> Sen öyle zannet budala kuzeni Saçmaladığının farkında mısın Mod? Saçmalamıyorum birey Sana gerçekleri göstermeye çalışıyorum Kendini bizimden hapsederek hayatının en güzel yıllarını Max'ın hatıraları uğruna mahvediyorsun Ama kocanın ölmeden önce bile sana ne kadar sadık kaldığını biliyor musun? Hayır bilemezsin Ben Max'a her zaman güvenmişimdir Böyle bir şey yapmayacağından eminim <gülüyor> Pekala sen güvenmeye yine de devam et bakalım Bir gün sözüme geleceksin ama Dilerim gerçekleri anlamakta çok geç kalmazsın Jan Jan neredesin Buradayım anne babamın çalışma odasında Buraya neden girdin Jan Şey babamı özlediğim zamanlar Bu odaya gelip onun eşyalarını seyrediyorum anne Ama kızdınsa bir daha gelmem Hayır kızmadım yavrum Fakat bir daha geldiğinde Hiçbir şeye dokunma olmaz mı Bak o elindeki kitabı babanın kütüphanesinden almışsın Ama babamın kitaplarını okuyamaz mıyım anne? Tabi okuyabilirsin ama büyüdüğün zaman Bu kitapların hiçbiri çocuklar için yazılmamış ki Okusan da anlamazsın Hadi ver şu kitabı da yerine koyalım Peki anne Biraz dikkat etsene oğlum Bak kitabı yere düşürdün Özür dilerim anne Tuhaf şey Kitabın arasında bir mektup Anne Mektup Mod teyzeye yazılmış Bak zarfın üstünde onun adı var Acaba bu mektubu ona babam mı yazmış? Jean lütfen susar misin sen? Tabi anne Şey Ben zaten büyük babamın yanına gidecektim Oh tanrım Bu mektubu açmamam gerek Ama elimde değil Max'ın Mod'a neler yazmış Olabileceğini merak ediyorum Çok merak ediyorum Hele Mod'un imalı sözlerinden sonra Mak senin yerinde olsaydı Hatıralarınıza kaç gün sadık kalırdı dersin Hatta kocunun ölmeden önce Sana ne kadar sadık kaldığını biliyor musun <gülüyor> Aptalsın sen Hem de çok apta. Sevgili Moot Önümüzdeki hafta cepheye gitmem kesinleşti Elimde kalan son günleri En güzel biçimde değerlendirmek istiyorum Eğer Miri'yi bir bahaniyle kandırabilirsem bir gün olsun seninle baş başa kalmayı arzu ediyorum Çünkü savaşa giderken aşkımızın hatıralarını da birlikte götürürsem Sensizliğe daha kolay katlanırım Demek Mott'la ilişkisi vardı Gizli gizli buluşuyorlardı Ama orduya tahmininden bir hafta önce çağrılınca Bu mektubu gönderecek zaman bulamadı Miri'yi gerçekten sevmiştim. Hem de çocuk sayılabilecek bir yaşta evlenecek kadar. Ama seni tanıyınca Miri'nin ne kadar silik, ne kadar sıradan biri olduğunu anladım. Sen başkasın Maud. Büyüleyici, esrarengiz bir kadınsın. Bu yüzden karımı aldatmakta kendimi haksız bulmuyorum. İşte böyle sevgili Maud. Baş başa geçireceğimiz saatlerin özlemiyle yaşıyorum. En kısa zamanda görüşmekti değil Max Nasıl yapabildin bunu Max Nasıl yapabildin Michelle, Sen de farkında mısın bilmem Murey son günlerde eskisinden daha kederli görünüyor Haklısın Gabriel Max'ın ölümünden bu yana Yüzünün güldüğünü çok az gördüm ama Bu sıralarda büsbütün içine kapandı Derdini çok merak ediyorum ama Öğrenmek için üstelemeye de korkuyorum Postacı olmalı Hep böyle akşam üzerleri geliyor Siz kalkmayın kapıya <gülüyor> ben bakarım Hadi kızım hadi. <gülüyor> Gelen postacı mıymış Evet anne Hristiyan'dan mektup gelmiş Hristiyan'dan mı? Hadi okusana kızım Neler yazmış çok merak ediyorum Şey Nedense mektubu yalnız benim adıma yazmış baba Ya Öyle mi? Ee, sen aç oku Mire. Bize sadece iyi olup olmadığını haber verirsin yeter Peki anne Sevgili Mire. Mektubuma tatsız bir haberle Başlayacağım için üzgünüm ama sana anlatmam gereken önemli bir şey var Bundan iki hafta önce Görevli olduğum hastaneye Bernard'ın arkadaşı Patris Gizan'ı getirdiler Hani şu tatilde tanıdığımız genç subay Oldukça ağır yaralıydı Başhekimden o gece sabaha kadar başucunda kalmayı rica ettim Ve sabaha kadar da Patris'in ağzından Yalnız senin adını duydum birey seni çok sevdiğini sayıkladı durdu Duyduklarım beni öylesine şaşırtmıştı ki Kendine geldiğinde Patrice bundan söz ettim Ve Max'ı unutamadığın için Aşkını reddettiğini Hatta sözünde durmayarak Mektuplarına bile cevap vermediğini öğrendim Bir gün sonra onu Paris'e saint George e hastanesine gönderdiler Çünkü yarası bir cephe hastanesinde Tedavi edilemeyecek kadar ağırdı Aramızda geçen konuşmadan sana söz etmeyeceğime yemin ettiğim halde dayanamadım ve Paris'e gider gitmez bu mektubu yazdım. Eğer ona daha fazla acı çektirmek istemiyorsan hemen yanına git Miley. Çünkü sana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yakında tekrar yazacağım. Şimdilik hoşça kal, Christian. Oraya neden geldin Mire? Lütfen söyle. Nedenini bilmek istiyorum. Bu ne biçim soru patres? Tabii ki seni görmek için geldim. Ya. Demek ne hale düştüğümü görmeyi o kadar çok istiyordun. Gördün işte. Insandan çok bir mumyaya benziyorum, değil mi? Bunun ne önemi var ki? Doktorlar yakında iyileşeceğini söylediler. Yarın Sol bacağımı kaybedeceğimi de söylediler mi? Bir ameliyat geçireceğinden söz ettiler Ama bunu bacağını kurtarmak için yapacaklarmış Kurtaramayacaklar hayır Çünkü Çünkü o ameliyatın başarılı olması ihtimali çok zayıf Doktorlar ellerinden gelen Son çareyi denemek istiyorlar ama Boşuna Yarın ameliyattan çıktığımda Sol bacağımı kaybetmiş olacağım <gülüyor> Fakat Fakat buna hiç aldırmıyorum Miley Daha ilk karşılaştığımızda Yani Sapa sağlamken bile Beni istemediğini bilmek Bana huzur veriyor Ne olur sus Patris Sus <gülüyor> Neden ağlıyorsun Yoksa bu acıklı halim seni çok mu üzdü <gülüyor> Ama üzüldüğüne hiç inanamıyorum çünkü insan sevmediğimi birine fazla acımaz Sevmediğimi nereden biliyorsun? Ah, yapma mireyi Şimdiden sonra beni sevdiğini söylemen gülünç olur Üstelik biz dost bile değiliz Eğer olsaydık söz verdiğin halde mektup yazmamazlık eder miydin? Sözümde durmadığım için çok utanıyorum seni yalnızlığa terk ettim ama yazmam mümkün değildi Ben yazarsam aramızdaki dostluk yavaş yavaş daha ileri gider diye korktum Çünkü seni, seni sevmiyorum derken bile yalan söylüyordum Patris İnan bana seni hayır, çok... Hayır, hayır, hayır Asıl şimdi yalan söylüyorsun Aşkını kabul etmediğin bu Zavallı adamın yaralı Yardıma muhtaç olduğunu öğrenince Suçluluk duydun Hatta hastaneden çıkınca Gidecek bir yeri bakacak Kimsesi de yoktur diye Koşup geldin <gülüyor> Hele bir de Bacağımı kaybedeceğimi duyunca Yardımseverlik duyguların Büsbütün büs kabarmıştır Yanılıyorsun Patris Buraya gelişimin tek nedeni Sana çok pişman olduğumu söylemek Geçmişteki aptallığım için af dilemekti İnanıp inanmamakta serbestsin Ama önceki sözlerim tamamen gerçekti Seni sevdiğim halde Max'ın hatırasına saygısızlık etmemek için uzak durmaya çalıştım Peki şimdi ne oldu? Hatıralarına olan saygın birdenbire bitti mi? O saygıyı duyan yalnız benmişim Max'ın gözünde nasıl bir kadın olduğumu yeni öğrendim işte böyle Bir yanda en yakın akraba Mod Diğer yanda ölene kadar bağlı kalmaya Yemin ettiğim koca Peki Ne yapmamı istiyorsun Miray Sana nasıl yardım edebilirim Ne olur benimle alay etme Patris Sana çok acı çektirdiğimi biliyorum ama bunu isteyerek yapmadığımı söyledim Üstelik aynı acıları fazlasıyla ben de çektim Artık mutlu olmak bizim hakkımız Mutlu olmak için çok geç kaldık Mere Hem de düşünemeyeceğin kadar geç kaldık Yoksa sakat kalma korkusuyla benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Eğer sebep lütfen, buysa Lütfen dinle beni birey. Sözlerinde tamamen haksız değilsin Genç ve güzel bir kadını kendimle beraber mahvetmeye hakkım yok. Sakat bir adamın yanında hayat geçirmenin büyük bir azap olduğunu biliyorum ama asıl sebep bu değil. Müney, ben ben artık seni sevmiyorum. Sana inanmıyorum Patris. Birkaç ay içinde duygularım bu kadar değişmiş olamaz. Kor halindeki ateşin üstüne kül atarsan Çabuk söner Mirey Sen de içimdeki ateşi Elinle söndürdün Şimdi Şimdi yeniden canlanmasını bekleme Sönmüş sandığımız ateşlerin altında Bazen hala yanan bir kıvılcım buluruz Ben Ben bulabileceğimizi sanmıyorum Şimdi Şimdi lütfen git ve Beni rahat Hatırlarsan aylar önce bana geleceğimde yalnız çocuklarım ve Max'in hatıraları olacak Başka birine yer yok demiştin Şimdi de ben sana aynı şeyi söyleyeceğim Bundan sonra, bundan sonra hayatımda başka birine yer yok Söylediklerinin tek kelimesine inanmıyorum Anlıyor musun inanmıyorum çünkü seni sevdiğim için değil, acıdığım için evlenmek istediğimi sanıyorsun. Oysa Biri, ben. İsmim Yalvarırım <gülüyor> git, git, git. Bay Giza, Bay Giza, beni duyuyor musunuz? Uykuya çok düşkün olmalısınız belki sen. Ameliyattan sonra sizin kadar geç ayılan bir hasta hiç görmemiştim. Ha? ameliyat mı? Hmm. Ah, tanrım, yoksa yoksa korktuğum başıma mı geldi? <gülüyor> hayır hayır korkmayın, bacağınızı kurtardık, sapa sağlam duruyor. Doktor, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben ben rüya görmüyorum değil mi? Bu mucize ge gerçekleşti. Tabii gerçekleşti. Ameliyattan önce bize inanmıyordunuz... ...ama görüyorsunuz işte. Yanılan siz oldunuz. Fakat... ...varlığını hiç hissetmiyorum. Sanki yokmuş gibi. Ama sizin etkisinden... ...tam olarak kurtulamadığınız için hissetmiyorsunuz. Birkaç saat sonra ağrılar başlayınca... ...varlığını belli eder. Hiç merak etmeyin. Doktor, <gülüyor> size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni... Yarım bir adam olmaktan kurtardınız Teşekkür edemez Bay Gizan Sadece görevimi yaptım ee, Ben artık dışarı çıksam iyi olacak Çünkü kapının önünde sizi görmek için sabırsızlanan biri var ee, Kim olduğunu sorabilir miyim? Bu hastaneye geldiğinizden beri sizi ziyarete gelen tek kişi Bayan Mirey Norris Mirey M Mirey tekrar mı geldi? Dün geceden beri hiç gitmemişti ki Siz ameliyattayken de kapının önünde bekledi Bakın o kadının kim olduğunu Aranızda neler geçtiğini bilmiyorum Ama Sizi böylesine seven birini kapıdan geri çevirirseniz Büyük bir günah işlemiş olacaksınız Haklısınız doktor Lütfen ona içeri gelmesini söyler misiniz? Elbette Bay Gisal Tabi Tabi Merhaba Patris Nasılsın? Teşekkür ederim Mirek Çok iyiyim Şey Geldiğim için kızmadın değil mi? Nasıl Nasıl kızabilirim ki Mirek? Sana kızmak mümkün mü? Gel gel. Ne olur yanıma gel oh, Patris Patris oh, Mirek Ağlama Mirek Ağlama bütün acılar, bütün acılar gerilerde kaldı artık Hem biliyor musun Geçen günkü sözlerinde de çok haklıydın Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Her ateş bir gün yeniden canlanabiliyormuş Yeter ki üstünü kaplayan külleri savurup Altındaki kıvılcımları tutuşturabilelim kül altındaki ateş bu yazan Anrea Çevirerek radyoya uygulayan Selma Fındıklı, yöneten Ergin Orbey, Efekt Mehmet Turgut.